şimdi muutan mı kıyarat bab bunu kıyar şap kıyalı diye diye üç tane bab getirecek bu kıyarat babını bunu mı ne yapmıştır mutlak ahdi, anlattıktan sonra anlatmıştır bize normalde değilkabı içinde bazı bütün şartları şöyle de anlattı bize. bir takım alışverişlerimişenber verdi. Mutlak olarak alışverişi bize anlattı. Ondan sonra kıyarat babına gidiyor. Neden? Fatül Kadir'de şöyle bir ifade kullanıyor. Çok hoş olduğu için okuyacağım onu size. Şey. Ve aslı ellsa yakti hukmul ukmul anha. Aslında neyin illekin hükmünün, illekin hükmünün, illetten ayrılmaması. Ne alaka şimdi gene illet hükme geldik? Şimdi onlardan bahsediyorduk da fıkısa ne alaka? Beyah illettir. Neye illettir? Hükme. Hükme, bütün Şurale-i sana 17.000'e sattım. Sen aldın dedin. Bu illettir. Beyah Neye illettir bu? Senin buna malik olmana illet. Aynı zamanda senin de bana verecek olduğun paraya benim malik olman. Ona illettir. Şimdi illetle ast nedir? İlletin hükümden tahallüf etmemesidir. Geri kalmamasıdır. Ast bu. Ast bu olduğu için Musa kıyarat hıyarat babını sonra yapar. Niye? Bakınız. Fakat demelahu el astu. Ast takdimi. edin. Yani geride anlattığında hıyarat yoktur. Normal alışveriş vardı. İcad kabulden sonra ne oluyordu. Lazım oluyordu. Yani illet var, alışveriş, hüküm var. Müşterinin mala, takıcının paraya malik olması. Bu varlık et. Ve asdolanı geride anlattı. Sümme şera'a bizikr ma yeteallakü bil'i illetilleti takallefe anha muhtagaha. Sonra diyor, şimdi hıyarata geldi ya, hıyarı şart diye girecek. Bu hıyaratta ne var? E i̇ster hıyarı şart olsun, ister hıyarı hukyet olsun, ister hıyarı ayf olsun. Burada üç bak olarak gelecek. Bunların hiç birinde olmamıştır. Hıyarun hayar hüküm hiç başlamamış. Hıyarun başlamış ama tamamlanmamış. Hıyar evet hüküm tamamlanmış ama lazım olmamıştır. Dolayısıyla hükümde ne var burada? Halel var. Nasıl halel var? İmmetin hükümden geri kalması var. Mesela şu rahmeyi sana üç gün muhayyer olmam çarpıyla sattım, sen de aldım dedi. Şimdi sen bu rahmeye malik oldun mu? Hayır. Malik olmak neydi? Hüküm idi. Millet neydi? Aldım sattım. İstediği gerçekleştirdik. Aldım sattım var. Ama hüküm başladı mı? Hayır başlamadı. Ya bu olsaydı senin görmediğin bir malı, bana ait bir malı işte falan depoda şu malım var, şu basitler var. Sana şu kadara sattım, aldım dedi. Ona malik oldun mu? Malik olman başladı. Peki tamam oldu mu? Olmadı. Niye? Gördüğün zaman aktif otom ayırayım O mükerrerlikle beraber tamam o şey e, hüküm tamam olur mu? Olmaz. Hıyar hıyarla e, hiç aynı şekilde. Bu hüküm tamam oldu ama lazım olmadı. Niye? Kusurdan dolayı geri verip akli bozma gene var. Dolayısıyla şimdi musallık işte bu konulara girmeye başladı. Şimdi bu bilgiyi verince hep hükü birbirine ekleme bu var Bu bilgiyi verince şu bilgi de ortaya çıktı. Hangi bilgi? Yine kabul kader diyor ki ve bu da ana şartın khiyar Ha demek ki khiyar şart kıyasa aykırı olarak sabit olmuştur. Niye? Kıyasa aykırı olarak sabit olur mu? Olur mu? olur Yine aleyhi ve bey'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraber bulunmasını yasaklıyor. Khiyar şart kıyasa göre ne olmalıdır? Gayr-ı yani bir adam şöyle bir satış yapamaz kıyasa göre. Şu rahmeyi sana üç gün muhayyer olma şartıyla sattım veya sen müşteri olarak bu rahmeyi üç gün muhayyer olma şartıyla beş ytl'ye aldım ben de sattım desem kıyasa göre, kıyasa göre ha olmaz değil, kıyasa göre olmaz. Ama Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın neşi var bu hususta? Hadisi var. Haddam bin Munkiz sahabim yapmış olduğu alışverişlerde sürekli aldanıyor. Onun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan müracaat etti ve dedi ki ya Resulallah yaptığım alışverişlerde aldanıyorum ben. Yani tam bir, ücret bir alışveriş yapamıyorum, hep aldanıyorum. Çare deniyorum. Onun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Habban bin Munkı'da diyor ki İzâbâ yâte la فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَلِيَ الْحِيَارُوا سَلَافَةَ اَجْعَانُ şey, yaptığın zaman de ki aldatmaca yok benim için üç gün muhacceret var ha bu 3 gün içerisinde anlayan kişilere danışacaktır ondan sonra akli olay verecektir şimdi bu hazret-i şerif istihdanı nas olarak kıyasa oldu? tabi ki galip geldi demek ki hıya şart kıyasa aykırı ama istihdamın laf olarak devir Geçerli olan bir şarttır. Evet. Bir de fıkıhçıların kullanmış oldukları kitaplarda geçen tabiller var ki bu kitapta da geçecektir, diğer kitaplarda da geçer. Şöyle ifade kullanırlar. Linde-i ilmeşrutu fihi el-hiyar. <gülüyor> Muhayyellik kendisinde şart kurçulan akit için ne derler? İlletun. Bu deyih illet. Ama nasıl illet? İsmen ve La mutlak alışverişte yani ziyar-ı şak veya muha muhayyelik içinde olmayanda ise nasıl bir tabir kullanırlar icat kabul için yani deyiğ için illetun, ismen, vemânen, ve manen ve bu tabirleri gördünüz mü? anlayınca mutlak beylikans ediliyor. bitti mi şimdi daha konuya girmeden söyleyecek olduklarımız? inanın bitmedi. çünkü bu konuya girdiğimiz zaman da bu konunun evvela bizim için neyi teşkil ettiğini anlamakla. Ondan sonra meselelerini okuruz. Mesela müftekanın şerfi damatta da, bu konuyu aldığı zaman açınız bakınız göreceksiniz müstesfadan naklen mevanihi anlatıyor. Önce şu bir işi yapar. Der ki illet ya aklidir veya şerhidir. Eğer illet akli olursa hükümden tahallük etmez. Hükümden ne yapmaz tahallüfe geri kalmaz. İmmet varsa mutlaka hüküm vardır akli olanlarda. Ama eğer illet şerhi olursa hükümden tahallük edelim. Ha illet hükümden tahallüf ediyorsa, geri kalıyorsa illet var ama daha hüküm yapmamış? Tahakkuk etmemiş. Demek ki hükmün tahakkuk etmesini engelleyen şeyler var. Mevaniy var. Ne bir mani? Beş kısım. Mevani beş kısım. Bunların hepsi o damatta da olduğu gibi Fethül Kadir'de daha kısa olduğu için Fethül Kadir'den yazdım onları. Ama bu bizi akşama ettirecek daha derse girmeli. Bir mani var ki sadece tercüme yapayım onu. İlletin e, intikabını verenler. Bir mani var ki var ki illet neydi? Beyim. Değil benim oluşmasını, neyfikat oluşması demektir, onu eşleştireceğiz. Mesela hür olan bir insanın satışı. Hür olan bir insanın satışı nedir biz diyorduk, batıldır. Niye burada? mani var. Nedir mani O satılan, satılan konumunda olan kişinin hür olmasıdır. Çünkü bir astenli, mahal ancak ne olabilir? Mal olan şey olabilir. Hür mal mıdır? Değil. O zaman buradaki hürriyet maniğdir. Niye engelliyor? İlletin oluşmasını engelliyor. Yani inikat meydana geleniyor. Beyin üzerinde maktab beyin. O beyin inikatı meydana gelen. Bu birinci mani. Bir maniye de var ki illetin tamam olmasını engeller. İllet aktif ediyor ama tamam olamıyor. Ne gibi? Kubilay'ın hatırsı. Bir adam başkasına ait olan bir malı ondan vekaleten değil. O hiç ona sormadan malını satsa bu akit nedir? Munafittir diyoruz sahiptir ama melkustur. Melkustur'un manası nedir burada? O illet dediğimiz veyir tamamlanmış. Çünkü malın sahibine sorulduğunda ne yapabilir? Bu akit oluyorum diyebiliriz. O zaman illet oluşamaz. İllet meydana geldi ama tamam olamadı. Tamam olması için onun onay vermesi lazım. Onay da vermeyebilir. O zaman tamam değil. Bir de var ki konumuz olandır. Hükmün başlamasını ne yapar? Mel eder. Hükmün ki beyan illet değil. Hükm Mülk. Müşterine satın aldığı mama satıcının da alacağı paraya malik olması gibi. İşte o mülkün başlamasını verecektir bir mani. Ne gibi? Hıyar-ı şart. hıyar bu. mani budur. Bir mani'de var ki hükmün tamam olmasını engeller. O nedir? Hıyar-ı Bir mani'de var ki hükmün lüzumunu engeller. O da nedir? hıyar Şimdi bu bilgileri verdikten sonra şurayı okuyalım size. Kitaptan biraz okuyalım da. Bab-ı qtdemehu şimdi dedik ya khiyar şart khiyar rü'ye khiyar al-ayb gelecek khiyar şartı khiyar rü'ye ve khiyar al-ayb emeline getirdi aktın mı neden ee, araba keliyarat yer muhakkiketler meveline getirdi khiyar şartı niye bak li'ennehu yemne'u ibtida' al-ahkam çünkü khiyar şart neyi engelliyordu neye mani idi hükmün yani müşterinin mala malik olmasının başlamasına banidir. Nitekim biraz sonra okuyacağız. Şu malı üç gün muhayyer olma şartıyla sana sattım, beş yeteneği sen de aldın dedim. Bu malın mülkiyeti sana intikal etti mi? Esmez. Mülkiyetin başlamadı, hala mülkiyet beldik. O zaman demek ki hıyar-ı şart neyi engelliyor? Mülkiyetin yani hükmün başlamasını engelliyor. Va kabahum bu xiyarın şahsin akabin getirdi. sonra nasıl giderdi? Niye? Xiyar muqiyet, xiyar muqiyeti giderdi mi? Lema o yemne o tamam el hükmü, o hükmü işte tamam olmasını engeller? Vahara xiyarı layi, xiyarı layı bu da, xiyarı şahk ile xiyar muqiyetten sonra getirdi. Niye? Lema o çünkü xiyar layi yemne lazım olmasını engeller? Ve tamamı kelamı عليه مبين في الدرا ben burada kısa söyledim diyor, bu ibarenin anlatımın tamamı Dürer'de vardır. Ve bizim işimiz de kitapların yüceleme. Bakınız Dürer'de ne var? Diyor ki orada <gülüyor> hıyar Şart'ın bulunmuş olduğu bir akit ya faşittir, faşit olan kısmı var veya ittifakla faşittir veya Hutt'a ittifakla fahiddir, veya Hutt'a muhtelifun Kimilerine göre fahiddir, kimilerine göre fahir. Bunların suretlerini veriyor. Diyor ki fahit ittifakla fahit olan. Cemayda kar. Müşteri diyor ki işte Raytuz, ala eni Müşteri geldi bana diyor ki bu raflığı satın aldım. O nasıl? Ala eni bilgiyat. Bu raflığı muhayyer olarak satın aldı Ne kadar zaman? Zamandan mutlak söylüyor. diyor. Üç gün beş günden zaman koyuyor mutlak. Veya iştaraytu ayet bu: "Murahiyesatın işte, aldım, aleyni bil qiari, eyyamen günlen." Az önce üç gün diyor mu? Günlen. Veya hatta işte ayet bu: bil qiari, ebeden ebedi muhayyer olarak aldım" desa. Bu hem imama azama göre iftikat derken hanefilerin iftikatından bahsediyoruz. Hem imama azama göre. Hem imamı buyusu, hem imam Muhammed'e göre nedir? Fatih. Biri de vardır ki ittifakla fatihdir. O da malumdur zaten. Nedir o? İşte ayısohada bunu satın aldım. Ala elmi bilkiyar istelateteyim. Hadisede zaten istelateteyim yok muydu? Bu ittifakla caydır. Peki muhtemel kişi olan hangisidir? İmam Azam'la imamın arasında ihlal olan İmam-ı Azam'a göre caiz olmayan ama İmam-ı göre caiz olan hangisidir? O da diyor muhtelef ufiy olan en yakul müşteri şöyle diyor Ala emni bil gıyâri şehran el şehrayn çünkü İmam-ı Ömer radıyallahu anh'udan ne vardı? İki aya dair bir fakir vardı. İmam-ı Azam sadece neyi kabul ediyor? Üç günü kabul ediyor. Üç günden yukarısı olmaz diyor muhayyfi Dolayısıyla pasif geliyor. Ama i̇mam iki aya kadar da ne yapıyor? Kabul ediyor. Dolayısıyla İmamey'ne göre böyle diyecek olursa cahil, İmam-ı Azam'a göre ise nedir? Fasiktir. Bunu da söyledikten sonra biraz daha ibareden inşallah okuyalım. Hıyar-ı şartı cahildin. hıyar bil-abdi ev-ba'dahu velev bi-egyan Mübarek. Çok kısa bir ibare getiriyor. Benim de size maki yapmama gerekçe sağlıyor. Şimdi hıyar-ı Sûrbül akit de cahidir. Bu zaten olması gerekenler. Sûrbül akit nedir icatla kabuldur. O sûrbül akit derken icatla kabul esnasında cahidir. Yani Burakleyi üç gün muhayyer olman şartıyla sana sattım. Bak sûrbül akit bu icat. Oraya sıkıştırdın muhayyeri değil. Sen de aldın dedi. Veya müşteri olarak sen Burakleyi üç gün muhayyer olma şartıyla satın aldın. İcaplı oldu şimdi ona sıkıştırdın. Ben de sattım dedim bu da kabul oldu. Bulbul bul akit de gerçekleşti. Ne? Kıyar-ı Şaf. Ey yahut da badehu. akitten sonra da kıyar-ı Ve caid. Velev bi eyyami velev günler sonu. Allah Allah. Bunu böyle bu kadarla getirip bırakmak böyle bırakmak meseleyi anlamak için yeterli bir şey değil. Bunu kadir'de ve bahırdan almıştır. Oraya baktığımız zaman da tasvirini de yapıyorlar. Yecud-u İlhak-ı hıy Hıyar-ı Şart bil hıyar-ı şartı bey'e katmak cahit. hıyar şartı bey'e katmak. Ha demek ki bey e oluşmuş bitmiş de daha sonradan ne yapıyoruz? hıyar şartı ona katıyoruz. Badehu demiştik ya, bey'e'den sonra oluyor. Ve ne kalır, ne kalır bir kimse ihtiyaç ama satıcı ve müşteriden biri dese Badel beyir, o alışverişten sonra o gerçekleşmiş. Ve ne bir ayamın, bu mubarrez işte tutmuş, ardahu ve ne bir ayamın dierek şu uzun ibarenin, hadi diyor oraya şeyi koy. Günler sonra bile olsa, beyirden sonra satıcı ve müşteriden bir tanesi dese Ne dese? ''Cağatitebil hiyâri yani, telâfetehiyâri'' ''Seni üç gün muhayyer kıldım'' dese ''Sahhadî İttifakı'' İttifakla sahip ol. Ne demektir bunun manası? Bunun manası şu demek. Hakit bitmişti aslında. Ama taraflar pişman olabilir değil mi? Taraflar üç olabilir. Bu pişmanlığı bu iki taraftan biri tezerse ona iyilik olsun diye, o kadar da düşman olma. Seni üç gün muhayyer kıldım, bol, ver, paramı alma. Malını debat. Gerekçesi budur ya. Yani. Bunu yapabilir bu da cahildir. Hatta diyor, لَا el الْخِيَارَ بَعْدَ الْبَيْعِيِ el اِ şehran. Bakınız, hıyar şart, akitten sonra da cahildir. Akil, سُلْبُ الْاَكِدِ hangi özellikleriyle ile cahil ise, akitten sonra da aynı özellikleriyle cahil. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdiki yapacağı tezbiğden anlıyoruz. Hatta öyle tezbiğ yapıyoruz. Fetul Kadise. Lev saratel hiyare badel deyil ba'd. Kesin olarak bitmiş bir alışverişten sonra muhayyerli satıcı veya müşteri biri muhayyerli şart koşacak olsa ne kadar şehran bir ay muhayyer dese ve ve buna beraber razı olsalar sesede el-akdu ile ebi-hanifete hılamda Allah'a. Aynı kılaf, o akitten sonra yapılan hıyar-ı şartla da geçerli demek için yani. Peki, Tatarhaniye. Ama kablehu akitten önce hıyar-ı şartmışlar. Fela yetkütü estağfurullah. Tatarhaniye şey. Tatarhaniye'ye göre akitten önce hıyar-ı şart diye şey yoktur. Filbeyr. Nerede caizdir bu hiyar-ı şart? Filbeyr. Ey el-medii kullihi e-bazi. Satılan malın bütününde veya bir kısmında. Hiyar-ı şart caiz. Kim için? Nil-bâyi'i vahdehu. Sadece satıcı için. ve müşteri vahdehu. Sadece müşteri için. Ve le-humâ ma'an. Her ikisi için beraberce. Hem satıcı hem müşteri muhayyir olabilir. Ve le-gayrihima. Hatta ne satıcı ne müşteri için. Satıcı diyor ki filan kişi üç gün içerisinde onaylar veya feskeder. Muhayyerdir diyebilir. Muhayyelliği o satıcı müşteriden başkasına, satıcı kendi dilediği bir adama, müşteri de kendi dilediği bir adama ne yapabilir? Verebilir. Bu da caizdir. Ve hıyar müddetü muhayyellin muddeti selatü feyyamin. Üç gündür temazü üstünden aldı. Ve fesede hinde ıstakim. Biraz önce yapmıştım onu. Değil mi? Hani türerden vakit edilenler. Hinde ıstak, zamandan ıstak yani. Yani işte ise hâde hâlâ emni bil hıyar mutlak, süre koymuyor. Böyle olursa olur? Fâşit olur ittifakla. El te'mini, te'min tehnil olursa, ebeden derse, yine işte, ya yani, alâni bil hıyâr, ebeden diyecek olursa, yine fâşit olur. Ve fi cami'il fetâva, cami'il fetâva kitabında şöyle dizdirilmiştir. Ve la kâle fi'tû in râbiye fulânun câze. Şimdi bir adam diyor ki, bu malı 10 TL'ye sana sattım. İn râbiye fulânun şu Ahmet Efendi razı olursa diyor cade böyle bir satış cahildir. Ama hangi durumda cahildir? İmdayyene vakter rıza o falancının razı olacağı vakti beyan eder. Beyan etmesi cahildi. Dolayısıyla bir zahara. Bu anlatılan camihul fetavada olan velevkali diye başlayan meşele ile ortaya çıktı ki Çıktı. Ne çıktı? Cevabı hadisedin fetva. Fetva hadisesinin cevabı da ortaya çıktı. Fetva hadisesine bir hadise var o zaman. O da şu. Ve iyi hadise şu. Ba'a bir kimse satsa hangi şartla satıyor? İmra'lı yeşefihu ha. Şefi'i razı olursa sattım sana bu tablayı diyor. Min gayri beyan-ı vaktin ama vakit beyan etmeden. Bu vakit nedir? Fakit. Vakit beyan etse ne olacaktı? Şefi'in razı olma vaktini beyan etse cani olacaktı. ولا يجوز الخيار خيار الشفتا عيد ال imam azama göre diyor konuşuyor min extra extra min dalika bu 2 günden daha fazlası caiz değildir kime göre bir hanife niye li anahu sabta ala khilaf al çünkü kıyar şaf kıyâpa aykırı olarak sabit olmuş ma var ala khilaf al-qiyam fe gayruhu alayhi olarak gelene başkası kıyâp edemez Dolayısıyla kıyar şartın kendisi zaten kıyasa aykırı olarak geldi ve hadiste de kaç gün beyan edildi? Üç gün. O üç gün kişi araştırsın fiyatın geleşim diyedir. Egetmeşe beşe çıksın, ona çıksın, yirmiye, biraya gaya çıksın diyemez. Ne ile gelmişse o hadis öyle. Onunla kalacaksınız demek istiyor. Bir nas, nas ile sabit oldu. Feyefkâ <gülüyor> el-bâki Kalan kalır. Kalan dediği nedir? Üç günden sonra. Dördüncü gün, beşinci gün, iki ay, üç ay, beş ay neydi? O kalır, halen asli, asıl müdere kalır. Yani cahiz olmaz demiş. وَقَالَ اَبُوا يُسْفَ مُحَمَّدٌ يَكُوْ بِذَا كَمَّا مُدَّةً مَعْلُومَةً İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed diyor ki kıyar şartta kim isterse, ister satıcı ister, müşteri, isterse, onların dışındaki birine versinler. Malum bir müddeti eğer ederlerse cahiz olur. Niye? لِيَنَّهُوا çünkü hıyar-ı şart Şur'i <gülüyor> alil ihtiyaçtan dolayı meşru oldu. Neye ihtiyaç? Litarabbi, <gülüyor> araştırma. Niçin araştırıyor adam? Liyende <gülüyor> fi'habbihi bu araştırmayla bertaraf etsin diye. Neyi? Elle <gülüyor> aldanmayı bertaraf etsin <edeceğim> diye Ve Vaka temessül hâdetu, dolayışlı ihtiyaç değilmiştir. İlet eksar, <gülüyor> üç günden daha fazlasına da ihtiyaç olabilir. O zaman cahittir diyorlar. Yeter ki malum bir müddet koysun. Fesara bu hıyar oldu. Kette değil Alış vadeli alışverişlerde parayı vadeye bırakma gibi oldu. Onun bir türü var mı? Bileceği kadar vade koyar. Bu da aynı duruyor. Kim imameyi? Anneshibi ve Abu'l-Fadl Al-Mawtibi herhalde çünkü Rajağ -huh diyor Hem de bayağı attım. Kalafit toplu <gülüyor> ki Allah'ın hukuku devi olan Abu Hanifenin görüşüdür. Ömer Şahiliği Hanifenin görüşü zere gitmiştir. Kim al fadl Bunlar tercih etmişlerdir. Delilehu İmam Azam'ın delilini tercih etmişlerdir. Ve ecabu hem de cevap da vermişlerdir. Neden? İmameynin mütemessekun bihi olan dayanmış oldukları gerekçeye de cevap da vermişlerdir. Doğru değildir bu gerekçe demişlerdir. Tasif. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.